Evet, bir hafta aradan sonra buluştuk. Geçmiş olsun diyelim sana da ayrıca. Teşekkür ederim, sağ olun. Ee, bugün ne konuşuyor Avrupa? Onun neler üzerinde ee, Bugün ne konuşuyor? Aslında e, son 15 gündür e, konuştukların... Konuştu şulan bir şey. Ee, İsveç'te e, 11 Eylül'de seçim yapıldı ve oradan aşırı sağcılar sandıktan ikinci büyük parti olarak çıktı. E, şimdi önümüzdeki pazar İtalya'da e, seçim yapılacak ve İtalya'da da aşırı sağcıların bu kez sandıktan birinci parti olarak çıkması ve İtalya'nın ilk kadın başbakanının e, bu e, vakti zamanında Mussolini hakkında gayet olumlu şeyler söylemiş olan e, bu partinin lideri aşırı sağcı Giorgio Melo Meloni olması bekleniyor. E, Avrupa bu e, aşırı sağın yükselişini e, konuşuyor, konuştuğu gündem maddelerinden bir tanesi. Bu diyebiliriz. E, İtalya'dan La Stampa gazetesinden bir yorum aktarayım. Şöyle diyor İtalyan yorumcu. Eski kıtaya kara, dalga, kara dalgalar vuruyor, sağ kanat her yerde güçleniyor, dalga İsveç'te barajları yıktı, neo-nazi demokratlar, tırnak içinde bu demokratlar, çok kültürlülüğün beşiğinde zafer kazandı ve anketler yanlış çıkmazsa İtalya, Avrupa Birliği'nin post-faşist köklerden gelen bir parti tarafından yönetilen ilk üyesi olacak, e, diyor. E, İtalya'daki seçimlere, bu pazar yapılacak e, seçimler öncesindeki duruma biraz ayrıntılı bir şekilde e, bakalım isterseniz. E, bu İtalya'nın e, kardeşleri partisi, aşırı sağcı parti, e, ikinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulmuş Mussolini'nin devamı olduğu söylenen partinin devamı, organik olarak devamı. Meroni'nin oyu, bu İtalya'nın Kardeşleri Partisi'nin oyu dört yıl önce sadece yüzde dört'tü ama işte şimdi anketlerden anketlere göre yüzde %25 25'e çıkmış durumda ve en yakın takipçisi merkezdeki merkez sol Demokrat Partili arasında beş puanlık bir fark var yani biri yüzde 25 biri yüzde 20 alıyor ama asıl önemli olan e, bu İtalya'nın Kardeşleri Partisi e, yine sağdaki e, Berlusconi'nin partisi Forza Italia ile ve Salvini'nin partisi Kuzey Ligi Partisi ile bir koalisyon oluşturuyor ve toplamda oyları yüzde kırkı aşıyor ve böyle yüzde kırkın üzerinde bir oy almaları durumunda da yani hem mecliste hem senatoda çok önemli bir çoğunluğu alabilecek ve önemli yasal değişiklikler yapabilecekleri söyleniyor. Bundan endişe ediyor bazı demokratlar. Avrupa'daki Hani resim nasıl olacak İtalya'nın hani bu kesin görünen aşırı sağ zaferinden sonra diye bir yorum yapmış Republikadan bir yorumcu. Aşırı sağ kuzeyden güneye doğru uzanıyor. İsveç, Polonya, Macaristan ve İtalya'yı birbirine bağlayacak görünmez bir hat oluşuyor demiş buradaki yorumcu. Peki bu aşırı sağcı parti İtalya'nın kardeşleri ve Meloni neler söylüyor seçimlerden önce halka ne tür vaatlerde bulunuyor diye baktığımız zaman yine Republika'dan bir yorum aktarayım. Mitinglerde. Tanrı'ya, ana vatana ve aileye seslenmek ve herkese daha az vergi, daha fazla güvenlik ve daha az göçmen vadiyle oy toplamak gayet kolay oluyor. Cumhuriyet çatısı altında bir arada yaşama değerlerinin tehlikeye girdiğine yönelik uyarılar ise toplumun kayıtsızlığı içinde kaybolup gidiyor demiş buradaki yorumcu. Şey söylemek lazım. Önceki seçimlerde aslında göçmenler çok öne çıkan bir meseleydi bu Savini'yi iktidara taşıyan seçimlerde. Ama bu seçimlerde göçmenler yine göçmen karşıtlığı önemli bir tema. Ama o kadar en birinci pozisyonda değil. Şimdi daha öne ön plana çıkansa işte bu enerji fiyatlarındaki artış, enflasyon daha çok ekonomi yani doğrudan ekonomi e, meseleleri diyebiliriz. E, ama önemli bir not e, Meloni'nin e, bu konularda böyle çok e, açık bir şey yok. Politika önerisi yok. Daha böyle genel geçer söylüyor. Ama yine de oy toplamayı e, başarıyor. E, Gardin'den e, bir yorum aktarayım. E, şöyle demiş Gardin'deki yorumcu. E, Meloni en son ılımlı seçmenleri ikna edebilecek mütevazi bir imaj oluşturmak amacıyla kedi videoları ve filtreli salpiler paylaştı. E, sert güvenlik yasalarını savunan Sel, Salvini ya da sermaye dostu sabit oranlı vergi uygulaması isteyen Berlusconi gibi müttefiklerinin aksine başat politikalarının olmaması dikkat çekici Şimdiye kadar kampanyadaki en net tavrı yeni bölümlerinden birisinde aynı cinsiyetten anne babaların olduğu bir çizgi film. Peppa Pig çizgi filminin boykotuydu. Bu çizgi filmde cinsiyet endoktrinasyonu yaptığını söyledi diyor. Yani dolayısıyla ekonomiye dair e, çok şey net e, politik önerileri yok. E, genel olarak işte LGBTİ karşıtlığı, işte kutsal aileyi savunmak, e, tanrı, e, ana vatan aile gibi temalar etrafında e, dönen konuşmalar yapıyor ve yani hani kendisini biraz daha merkeze çekmeye e, ve ılımlı bir e, politikacı portresi e, çizmeye çalışıyor diyebiliriz. Son olarak da şeyi söyleyeyim. E, İspanya'dan La Vanguardia gazetesinden bir yorumcu diyor ki İspanya'da ve Almanya'da geleneksel sağ aşırı sağa karşı bir baraj görevi e, görmeye devam edebiliyor. Ama İtalya'da muhafazakar cephede ılımlı seçenekler tükenmiş durumda. E, bu Meloni, Salvini ve Berlusconi'den oluşan üç uçlu zehirli mızrağı durdurma imkanı yalnızca solun elindeydi ama onların da sorunu sürekli bölünerek kendilerini yok etmesi demiş. Yani dolayısıyla hani eee demin de söylediğim gibi tüm sol partilerin oylarını topladığınızda yüzde yirmi beşe falan tekabül ediyor. Öte yandan bu sağcı ve aşırı sağcıların toplamı eee yüzde kırka aşıyor. İtalya'da durum böyle. Ee, şimdi şey seçimden sonrası için biraz e, hani iyimser olmaya çalışanlar şunu söylüyor. İtalya'da koalisyonlar genellikle kısa ömürlü. E, ortalama 13 ay kadar sürüyor bu son dönemdeki koalisyonlar. Şimdi e, bu üç parti arasındaki görüş farklılıklarını da hesaba katarsak ve önümüzdeki kışın çok zor geçeceğini de hesaba katarsak katarsak hani belki bu koalisyon e, şey baharı ya da yazı görmeyebilir diye yorumlar yapılıyor. Ama öte yandan hani İtalya bütün bu koalisyonlar arasında oradan oraya savruluyor e, ve bu aşırı sağın hani ilk defa bir Avrupa Birliği ülkesinde de iktidara geliyor olması en yüksek oyu alarak ve ile iktidara geliyor olması İtalya için hani yeni bir dip ifade ediyor şeklinde yorumlar da var. Dediğim gibi aldıkları oy oranına bağlı olarak referandumsuz anayasayı değiştirme şeyleri imkanları olabileceği de söyleniyor. <gülüyor> ben de şey ilave ediğim bir, bir tanesi bir şeyi tercih ediyoruz biz de işte İtalya'nın biraderleri partisi demeyi çünkü kardeşleri deyince sanki bir eşitlikçi şey varmış gibi oysa erkek egemen bir kelime o İtalya'nın erkek kardeşleri yani. <gülüyor> Düşünüyorum işte. şimdi ama başbakan da kadın olacak e, ama de yani birader der miydi bir kadın olmasına rağmen? Adı, adı, adı evet adı Katelli. öyle aslında. Evet, evet. tamam. Evet. Kardeşler evet. biraderler yani. Brothers yani. Brothers. Sisters değil. Tamam. Biraderler, <gülüyor> sisters yok. Brothers yani. Peki. Adı, Fratelli de değil yani. Evet. <gülüyor> Bir de Kalogero Pizano vakası var. Yani şimdi atıldı aşırı sadece siyasetçi Hitler öldü. aynı partiden. İşte Georgia Meloni de bu partinin kadın lideri Meloni modern faşist diye tanımlayanlara da teşekkür eden biri. <gülüyor> modern faşiz. İltifatınız. Öğrendim. İttifatımız Adolf Hitler'i öven paylaşımları ortaya çıktı. Ya yıllar önce çok yanlış şeyler yazdım. Yanlışlıkla paylaştım. Utandım. Facebook profilimi silmiştim diyor. E, ama bu ifadeleri açık bir şekilde kınayan ilk kişi de benim diyor. Ama attılar partiden onu. Pizano'nun partiden uzaklaştırması sonrası da sosyal medyada yapılan yorumlar var. İtalya'nın biraderleri gerçekten bilmiyorlar mıymış Pisano'nun faşist olduğunu? Buna inanmamızı mı istiyorlar? Kovuldu çünkü Mussolini'yi övmeyi unutmuştu gibi ifadelerde yer almış. BBC'den okumuştuk bunu. <gülüyor> Evet yani merkeze yerleşmek için hani merkezdeki seçmeni cezbetmek onların oylarını almak için hani radikal unsurların temizlendiğini işte hani faşizmle aralarında mesafe olduğunu e, falan e, hani böyle şeyleri söylüyorlar ama öte yandan hani yorumlara ve haberlere baktığınızda da bu İtalya'nın biraderleri tarafından yönetilen yerel e, e, yönetimler Yerde, e, gayet e, şey adımlar, antidemokratik e, adımlar atıldı. Mesela işte Kürtaş süresinin e, çok sınırlandığı ya da işte me mesela e, ben de bir video görmüştüm. E, işte bir e, roman vatandaşı ya da bir göçmeni gösteriyor İtalya'nın biraderleri partisinden. Yani, birlikte yürüyor. <gülüyor> evet evet e, şey. Ro işte, roman kadın evet. Evet e, bu, bunu, bu, bunu bir daha görmek istemiyorsanız bana oy verin e, diyor evet. mesela. E, çok e, Son derece e, tüyleri diken diken eden bir şey. Böyle siyaset yapıyorlar. Evet bir yandan öyle söylemler var. Bir yandan böyle pratikler var. Gerçekten endişe verici bir durum. Evet. E, bu aşırı sahanın yükselişine karşı en uyanık e, başkaldırı Yunanistan'daki Yunanistan solu yapmıştı hatırlanacak olursanız. Altın Şafağ'ın böyle bir yükseliş, oradaki Faşist Parti'nin yükselişi söz konusuydu. Kapattırdılar, bu bir suç örgütüdür diye hatta kanıtlayarak mahkeme tabii ki kararıyla muazzam bir mücadele vermişlerdi. Başbakanım, başbakan olursa onun partisini mahkeme kararıyla kapatmak biraz zor olabilir İtalya'da. Neyse. <gülüyor> evet. Başka ne konuşuyoruz? Ee, buradan Macaristan'a geçelim. Ee, Macaristan'da kürtaş konusunda e, bir düzenleme yapıldı. Buna göre kürtaş e, Talebinde bulunan kadınlara kürtajdan önce fetüsün kalp atışlarının dinletilecek. Bunun dinlemeleri zorunlu olacak. E, ayrıca işte bir doktor onlara işte ceninin hayati fonksiyonunun işleyişini e, anlatacak ve buna dair bir belge e, imzalayıp verecek. Kadınlar bunu imzayla alacaklar. Yani dolayısıyla bir takım böyle duygusal zorlaştırmalar yapmaya çalışıyor Viktor Orban hükümeti de orada. Macaristan medyasından bir yorum Neps gazetesinden şöyle, kürtaj sürecini başlatmak için bunu şart koşmak hem ağır hem de aşağılayıcı bir duygusal şantaj Üstelik bu uydurma bir tedbir, e, o sırada kurulacak olası bir bağ e, kürtaj seçeneğinin düşünülmesine yol açan kriz durumunu ortadan kaldırmayacak. Kararnamenin tek amacı kürtaj kararını daha zor hale getirmek ve uzun vadede devletin kadın bedenin üzerindeki gücünü daha güçlü bir şekilde tesis etmek. Demiş Macaristan genel olarak toplum nezdinde kürtajın tartışıldığı bir ülke değil toplumun üçte ikisi kürtaj yasalarının sıkılaştırılması gerektiğini düşünmüyor ve uygulama olarak da hani 12 haftaya kadar kürtaj yaptırılabiliyor dolayısıyla hani şey düzenlemelerde çok sıkı değil. Ama e, yani Orban hükümetinin siyasete ve toplumun gündemine tepeden inme bir şekilde e, işte kürtaj meselesini sokmaya çalıştığı ve kürtajla ilgili de böyle küçük küçük adımlarla e, bu şeyi daha sıkılaştıracağı söyleniyor. Hani Polonya'da durum aksi. Ama Macaristan'ın böyle bir gündemi yokken hani Orban bunu bir kutuplaştırma e, meselesi olarak da e, toplumun önüne e, bu meseleyi atmış gibi görünüyor. Evet e, yani giderek yükselen bir sağ dalganın bütün ülkeleri e, hatta neonazi kimliği de belirtenlerin e de artık içinde bulunduğu bir hareketin bayağı dünyadaki hoşnutuzluğa karşı yükselmekte olduğu görülüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde de bayağı artık İşaret parmağıyla nazi işareti yapan toplantılara konuşmacı olarak katılıyor Donald Trump mesela ve QAnon denen neonazi faşist örgütün şarkılarını çaldırıyor, melodilerini çaldırıyor falan. Böyle de gelişmeler var yani. Evet, ee, yani bir yandan e, ülke gündemleri böyle vatan, millet e, şeyleri içerisinde gömülmüşken bir yandan da dünyamız, dünyada iklim değişikliği oluyor ve dünya e, bir felakete doğru sürükleniyor. E, bu konuda e, bir e, gelişme oldu, yani e, ilginç e, kamuoyunun e, gösterilen tepkileri aktar göstermesi açısından ilginç bir e, gelişme olarak aktarıyorum. E, Fransızın önde gelen futbol takımı Paris Saint Germain e, işte maç yapmak üzere e, çok yakındaki bir kent Nahta gitti e, ve buraya gitme e, Trenle gittiğinizde bir saat 56 dakika, uçakla ise bir saat. Ee, i̇şte futbol takımı e, uçak seyahati sırasında, jet seyahati sırasında işte çekilmiş görüntülerini sosyal medyada yayınladı. Ee, Twitter'de işte oradan görüntüler vardı. Bunun üzerine de Fransa'daki tren işletmecisi SNCF'in üst düzey yöneticisi bunu alıntılayarak şöyle bir tweet attı. İşte trenle de gidecek olsanız iki saatten kısa sizin isteklerinize uyumlandırılmış hızlı tren seferi teklifimi hatırlatıyorum. Hepimizin iyiliği için. Güvenlik, hız, hizmet, eko hareketlilik konusunda hepimizin iyiliği için diye bir tweet sattı. ve Esas sonra da de... atmış bunu? Esen Seyf mi e Evet evet onun bir üst düzey yöneticisi. Ha, çok ilginç aslında bunu görmemiştik. bir olduğu söylediğin peki cevap gelmiş? Hiçbir cevap gelmemiş. Ama bazı güzel gazeteciler var. Ertesi gün basın toplantısında bunu soruyorlar. İşte basın toplantısını yapan da futbol takımının teknik direktörü ve ünlü oyuncusu ünlü oyuncusu diyor ki işte hani böyle bir tweet atıldı. Siz ne dersiniz buna diyor. İşte oyuncu Mapape. Ee, ve e, teknik direktör böyle bir duruyorlar birbirlerine bakıyorlar ve sonra böyle mabape şey masaya kapaklanarak böyle kahkahalarla gülüyor. Teknik direktör de böyle e, <gülüyor> hafifçe gülümsüyor falan filan. Sonra şöyle bir yanıt veriyor. Dürüst olmak gerekirse bu sabah seyahatlerimizi organize eden şirketle görüştük. Gemilerimizi karadan yürütmenin yollarına bakıyoruz diyor. Yani dalga geçiyor bu öneriyle. E, ve işte bu an herkes bu Kesiyor. Bu anların yer aldığı videoda hemen viral oluyor. Bir yandan işte destekçileri de var, bir yandan tepkiler de var. Ee, ve hani ikisi gülüyorlar ve dalga geçiyorlar e, bu teklifle. Ee, medyaya baktığımızda Kuzör gazetesinden bir yorumcu şöyle diyor. Takımların seyahat koşullarına ilişkin gerçeklik üzerine... Asgari düzeyde bile düşünme zahmetine katlanmadan ahlak nasihatleri verilmesi kabul edilemez diyor. Yani bunun hani gerçeklikten kopuk erdemli görünmek uğruna verilen bir takım öneriler olduğunu söylüyor. Böyle düşünenler var ama buna ciddi şekilde tepkiler de var. Liberasyon gazetesinden bir yorumcu şöyle diyor. Siyasetçiler için kaçırılmayacak bir fırsat bu. Hepimizi çevresel dönüşümü daha hızlı e, tamamlamaya ikna edebilecek faydalı bir polemik e, diyor. N Netice itibariyle siyasetçiler de e, bu tartışmanın içine katılıyorlar. İşte Paris Belediye Başkanı, Maliye Bakanı, Spor Bakanı, e, Başbakan'ın söylediğini aktarayım. Paris Saint-Germain ekibinin seyahatlerinde iklim konusunu da düşünmesi gerek. Ayrıca tüm oyuncuların iklim krizinin farkına varması gerek diye çağrıda bulunuyor. Böyle siyasetçilerin de işin içine katıldığı geniş bir tartışma olmuş oluyor. Bilmiyorum herhalde bundan sonra böyle bir şey geldiğinde soru geldiğinde kahkahalarla gülüp gemileri karadan yürüteceğiz demeyeceklerdir herhalde. Bu da bu zihin dönüşümünde bir çentik olarak bulunacak herhalde o basın toplantısı da. Yılın iklim futbolcusu seçiyorum Mapapay'ı ma ma dünya <gülüyor> Iklim gönlüne evet. 60 oluyorlar böylece bu esprileriyle. Yalnız o zaman ben de bir espri Al. hatırlatması yapayım. Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu bir defa toplu taşımanın ne demek olduğunu öğrensinler. Hızlı tren kesinlikle toplu taşıma değildir demişti. Ya yani espri yaptığını düşünmek isteriz ama o pek böyle söylememişti. Evet, MAPAPE ile onları buluşturalım ya da Paris Saint Germain'in e, teknik direktörüyle hoş bir e, koalisyon oluşuyor e, hepsini iklim kahramanları seçelim. Ama gelecek kuşaklar böyle düşünmeye, e, düşünmüyorlar kesinlikle ne Paris Saint Germain takımının futbolcularını MAPAPE başta olmak üzere ne de e, e, Türkiye'deki bakanları yarın Büyük grev var. Bütün uzun pandemi arasından sonra iki buçuk yıldan sonra ilk defa dünyanın çeşitli yerlerinde de iklim grevine gidilecek. Onu da hatırlatalım. Evet peki. Tamam bu haftalık Eurotopix bültenlerinden de bu kadar. Gelecek hafta görüşmek üzere. Çok teşekkür ederiz Tuğba. Görüşmek Hoş üzere. Ederim. Güle güle.